Elhamdülillah. Yine Kur'an içeriminden ilgili e, bazı sorular geliyor. E, kafaları karışmış arkadaşların. Allahu Sübhanu Teala diyor yemin ediyor Kur'an'da birçok meseleye. Bu yeminler hakkında bilgi verir misiniz bize? Evet buna derler aksamul Kur'an. Yani kasem yemin. Arapçada kasem yemindir. Ülüm, Ülüm-ül Kur'an kitaplarında kasem diye geçer. eksam kuran ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'deki yeminler. Yemin nedir? Yemin, e, Araplar da kullanırdır. Yer üzerinde her insan kullanır. İnsan yemin eder. Yemin nedir? Bir şeyi tekkid etmek için en önemli meselesine söz verir. Ona yemin eder yani. Yani meselen Eskiden demişler Tanrı hakkı için, Aliha hakkı için. Mesela Tanrısı kurtuysa, bozkurt kurt yemin eder. Tanrısı putuysa, lubal diyer. Ee, Yen Tanrısı inegi ise, ineğe yemin eder. Yen Tanrısı karanlıkların ilahı ise, karanlıkların ilahine yemin eder. Vasaire. Yen de ee, neye emin eder şerefine namusuna? Bular nedir? Kesemdir. Bu İslamdan önce bular vardır. İslam geldiğinde buları hepsini kaldırdı. Sadece kesem ne olur? Allahu Teala'ya olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apatuk hadiste, Bukhari müslimde dürçim Allah'tan başkasına yemin ederse. O şirk koşmuş olur, yeniden çifre etmiş olur. Tabi burada çüfürden şirk, küçük küfür, küçük şirktir. İnsanı dinden çıkartmaz ama büyük günah işlersin. Çünkü yemin nedir dedik? Yemin odur ki en azim şeye yemin edeceksin. Ya e adamın en azimi ise şerefine yemin ediyor. En azimi putuysa putuna yemin ediyor en azimi Rabbisə Rabbine yemin ediyor. Bizim en azimimiz nedir? Rabbimizdir. Rabbimizden başkaya yemin etmeriz. Bunu biz kendimizden çıkarttık. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Allah'a yemin ediyorsan et, etmiyorsan süs. Ondan dolayı bir Müslüman yemin edecek kime? Allahu Teala'ya. Yoksa yapmayacak. Yen de Allahu Teala'nın sıfatlarına da olur. Yen de e, yarattıkların Rabbi ve Rabbil Kehbe, Kehbenin Rabbi için yemin edebilirsin. Bu olur. Bu nedir yemin dedik? Te Kittir tevkittir. Yemin de üç kısımdır. Biri yemin üç cüzüdür yani üç kısımdır. Biri Baylan, Taylan e, Vavlan olur. O meseleyi yemin ettiği ikinci meksumin bihi o şahsa kasem yaptın bir de kasem yapandır evet şimdi e, asıl asıl yeminler ba'dan olur ba billahi asıl yemin bidir yemin 3 harf'dan olur wallahi billahi tillahi vav ba ta la olur ama e, devamlı e, ba ona çıktığı için devamlı ba ile olur. Ama ne de olur? Eee da olur, tel te'den de olur. Mesela "Velleyl izâ yagşâ." Allah geceye yemin ediyor. "Velleyl ve." Sonra taeten lafz-ı celalede "Vetillahi le'akiden asnamikum." Hz. İbrahim diyor. "Vetillahi" <gülüyor> yemin ediyor. Şimdi bu kasemdir. Kasem ve edevatların. Kur'an-ı Kerim'de kasem üç şekil geçiyor yine. Biri zahir. Ee, biri pardon, çi şekil geçiyor. Biri zahir, birisi gayr zahir, zahir olmayan. Zahir apaçık. Gayr-ü zahir gizli gibi geliyor ama kasemdir. Zahir olan nedir kasemlerde? Zahir olan kasem, ap açıktır. Kasem bellidir, maksum bellidir. Yani yemin eden bellidir, yemin neyin üzerine etmiş o da bellidir. Bu da neyden olur? Ba'vav te'li olur. Wallahi billahi tillahi mesela. Mesela örnek versek, Nehl sura 38 Ve eksemu billahi gehd eymanihim la eb'at la eb'atanna la la yeb'atanna allah men yemutu ve aghsamu billahi gehd eymanihim yeminlerini kasametler neylen ve aghsamu billahi ba'lmet bu zahirdir kim kasametti ve aghsamu olar kime kasametler allaha billahi bu apaçık kasemdir dedik İkinci kasem e, Dedik e, Tasrihli değil Kim yaptı ha? E, Nasıl yaptı ama kasemdir O da mesela örnek versek e, El-i 186'da Lanabluğan n?fi a mualikim a mualikum ve anfusukum. Siz iptal ederiz malınızda ve şeyinizde, nefsinizde. Kim iptal eder? Bellidir. Allahu Teala mı? Allahu Teala'nın ismi hasf alınmış burada. Yani ne demek istiyor? Ey vallahi lanabluğan n?kom. Ey vallahi lanabluğan n?kom evet zahirden gayru zahir gibi bir kasem var burada burada Allah'u subhanehu ve teala kasem yapar can insan oğlu dedik sadece Allah'u teala'ya kasem yapabilir mahluktur çünkü en muazzam şeyi Rabbil alemindir ama Rabbil alemin kime kasem yapar Rabbil alemin istediği bütün ya yaratan Yarattığı mahlukatlara kasem yapabilir, yemin edebilir. Bir mahsur yoktur. Ama biz edemeyiz. Biz diyemeyiz babamız hakkı için, ekmek çarpsın, çocuğum ölsün, e, şerefime, namusuma bunlar büyük günahtır. İstihbar, tobe etmek lazım bundan. İsrar etsen Allah kursun, kifre kadar götürür insanı. Ama neye yemin edeceksin? Allah'a. Bir de alemler diyor her şeyde yemin etmezsin. Yemin zor da olur. Ağzımıza sakız gibi olmasın. Her şeyde vallahi böyledir, vallahi böyledir, billa böyledir, öyle değil. Önemli meselelerde. Kur'an-ı Kerim'de kasemler çişeyle olmuş. Allahu Teala bir kendi nefsine kasem yapar, bir de mahlukatlarına kasem yapar. Fa rabbike Rabb'in hakkı için ey Muhammed. Mesela dur za'amellezina kafarû en len <'a'thu> Kul <bela> ve <verabbi> Bu türlü kasemler Allahu Teala Rabbi kendine yemin eder. Rabb Allah Bunlara yemin eder. Allah Teala kendi nefsine yemin eder. İçinci mahlukatlarına, ayetlerine yemin eder. Ne dedik? Ve şemsi ve zuhaha vel kamari iza telaha vel nehari iza cellaha vel leyli iza ve ma benaha vel arzi ve ve nefsin ve Bu nedir? Hepsi şemis, kamar ay, nahar, cündüz, leyl, gece, sema, asman, arz, yer, nefis, insanın nefsi. Allah-u Teala bunlara yemin ediyor. Yemin ediyor. Bunlar azamatlı bir şeylerdir. allah Teala'nın bütün yarattığı nedir? Azimdir. Kasemin faydaları nedir? Kasemin faydaları belli etsin ki bu yemin edilen mesele önemlidir. Allahu Teala önemli olduğu için biz Allahu Teala'ya yemin ediyoruz. Benim mukaddesetimin başı Rabbül Alemindir. Onu için ben yemin ederken vallahi diyorum. Ben yemin ederken vallahi diyorum. en mukaddesetim Allah'tır. Allahu Teala mahlukatına yemin ederken işte dedik, şemiz, kamar. İçincisi tekid içindir. Bu çok önemli olduğu için ben tekid dedim üzerine basa basa diyorum. Bir de alemler dediler kasem ne zamanlar olur? Ne zaman mustahab olur? Mustahab olur dedikçe önemli olsun yemin edilen o da Rabbil alemindir. İçinci muhatap olan insan mütereddittir. Sana inanmıyor yani yemin edebiliyorsun. mütereddittir, sana inanmıyor yemin edersin, ama bu dedik her zaman olmaması lazım Kasem meselesi yani Allah hakkı için vallahi, billahi, tillahi her şeyde demememiz lazım ne zaman dememiz lazım çok zorda kalmasak yemin etmeriz Yen de mesela çok bir önemli haber getirmişsin mesela baktın bir düşman e, açığı vermiş, bir düşmanın başına bir bala gelmiş, musulmanlar sevinsin diye, celiriz deriz, bu düşman öldü. Yak ya, nereden öldü? Vallahi öldü, haberlerde yazıyordu. Yani onu orada, bu önemli meyillerde olur. Bunun haricinde, ağzımıza Allahu Teala'nın lafzını, her şeyi de almamamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.